Araf Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim, Sad Bir kitaptır bu, sana indirildi, onunla uyarıda bulunasın diye ve inananlar için bir öğüt ve düşündürme olarak. O halde bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onun berisinden bir takım velilerin ardına düşmeyin. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice yurtları ve medeniyetleri yere batırdık biz. Öyle ki geceleyin yahut öğlen uykusu uyumakta oldukları bir sırada azabımız tepelerine iniverdi. Azabımız onlara gelip çattığında yaptıkları şu çığlığı yükseltmekten başka bir şey olmamıştır. Biz gerçekten zalimlerdik. Yemin olsun kendilerine elçi gönderilenleri hesaba çekeceğiz. Gönderilen elçileri de mutlaka hesaba çekeceğiz. Onlara bir ilmin tanıklığında bütün serüveni mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden habersiz değildik. O gün iyi ve kötüyü ayıran ölçü haktır. Artık kimin ölçülüp tartılacak şeyleri ağır basarsa kurtuluşa erenler onlar olacaktır. Ölçülüp tartılacak şeyleri hafif kalanlara gelince, işte onlar ayetlerimize karşı zalimce davranışlar sergilemiş oldukları için özbenliklerini hüsrana itmiş olacaklar. Andolsun sizi yeryüzünde yerleştirdik ve sizin için orada geçiminize yarayacak nimet ve imkanlara vücut verdik. Ne de az şükrediyorsunuz. Andolsun ki sizi yarattık, sonra sizi biçimlendirdik, Sonra da meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da secde ettiler. Ama iblis etmedi. Secde edenlerden olmadı o. Allah buyurdu. Sana emrettiğimde secde etmeni engelleyen neydi? İblis dedi. Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattı. Onu çamurdan yarattı. Buyurdu. O halde in oradan. Senin haddine mi orada büyüklük taslamak? Hadi çık sen alçaklardansın. Dedi, insanların diriltileceği güne kadar bana süre ver. Buyurdu, süre verilenlerdensin. Dedi, beni azdırmana yemin ederim ki, onları saptırmak için senin dost doğru yolun üzerine kurulacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından musallat olacağım. Birçoklarını şükreder bulamayacaksın. Allah buyurdu, çık oradan, yenilmiş ve kovulmuş olarak. Onlardan sana uyan olursa yemin olsun ki cehennemi tamamen sizden dolduracağım. Ey Adem! Sen ve eşin cennette oturun. Dilediğiniz yerden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa ikiniz de zalimlerden olursunuz. Derken şeytan kendilerinden gizlenmiş çirkin yerlerini onlara açmak için ikisine de vesvese verdi. Dedi. Rabbinizin sizi şu ağaçtan uzak tutması iki melek olmayasınız yahut ölümsüzler arasına katılmayasınız diyedir. Ve onlara ben size öğüt verenlerdenim diye yemin de etti. Nihayet onları kandırarak aşağı çekti. O ikisi ağaçtan tadınca çirkin yerleri kendilerine açıldı. Bahçenin yapraklarından yamalar yapıp üzerlerini örtmeye başladılar. Rabbileri onlara seslendi. Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Ben size şeytan sizin için açık bir düşmandır demedim mi? Ey Rabbimiz dediler, özbenliklerimize zulmettik. Eğer bizi affetmez, bize acımazsan elbette ki hüsrana uğrayanlardan olacağız. Buyurdu, kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belirli bir süreye kadar mekan tutmanız ve nimetlenmeniz öngörülmüştür. Buyurdu, orada hayat bulacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız. Ey Ademoğulları oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi ve süs kıyafeti indirdik, ama takva giysisi en hayırlısıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir düşünüp öğüt almaları umuluyor. Ey Adem oğulları, şeytan ana babanızı çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi size de bir fitne musallat etmesin. Çünkü o ve kabilesi sizi onları göremeyeceğiniz yerden görürler. Biz o şeytanları inanmayanlara dostlar yaptık. Bir iğrenşik yaptıklarında şöyle derler: Atalarımızı bu hal üzere bulmuştuk. Yani Allah emretti bize bunu. De ki Allah edepsizliği, iğrençliği emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Şunu da söyle. Rabbim bana adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini yalnız O'na özgüleyerek O'na yakarın. Tıpkı sizi ilk yarattığı gibi O'na döneceksiniz. Bir kısmını iyiye ve güzele kılavuzladı. Bir kısmının üzerine de sapıklık hak oldu. Onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Bir de kendilerinin hidayet üzere olduklarını sanırlar. Ey Ademoğulları! Tüm mescitlerde süslü, güzel giysilerinizi kuşanın. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. De ki... Allah'ın kulları için çıkardığı süsü, güzel ve tatlı rızıkları kim haram etmiş? De ki, dünya hayatında inananlar için de var. Kıyamet gününde ise yalnız inananlar içindirler. Bilgiden nasipli bir topluluk için biz ayetleri böyle ayrıntılı kılıyoruz. De ki, Rabbim ancak şunları haram kıldı. İğrençlikleri, görünenini, gizli olanın, günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir kanıt indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmayı, bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeyi. Her ümmet için belirlenmiş bir süre vardır. Süreleri dolunca ne bir saat geri kalırlar, ne de öne geçerler. Ey Ademoğulları! içinizden size ayetlerimi yüzünüze karşı anlatan Resuller geldiğinde, korunup hallerini düzeltenlere hiçbir korku dokunmayacaktır. Onlar tasalanmayacaklardır da. Ayetlerimizi yalanlayıp onlar karşısında burun kıvıranlara gelince bunlar ateşin dostlarıdır. Sürekli kalacaklardır onun içinde. Yalan düzerek Allah'a iftira eden yahut onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? İşte bunların kitaptan nasipleri kendilerine ulaşır. Nihayet elçilerimiz onlara gelip canlarını alırken şöyle derler. Allah dışındaki yakardıklarınız nerede? Şu cevabı verirler. Bizden uzaklaşıp kayboldular. Böylece özbenlikleri aleyhine kendilerinin kafir olduğuna tanıklık ettiler. Allah buyurdu: Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan toplulukları ile iç içe girin bakalım ateşi. Her ümmet girdiğinde yoldaşına, kız kardeşine lanet eder. Nihayet hepsi orada bir araya gelince Sonrakiler öncekiler için şöyle derler. Rabbimiz bizi bunlar saptırdılar. Ateş azabını bunlara bir kat daha fazla ver. Allah buyurur. Her biri için bir kat fazlası var. Fakat siz bilmezsiniz. Öncekiler de sonrakiler için şöyle konuşurlar. Artık sizin bizim üzerimizde bir üstünlüğünüz yok. O halde kazandıklarınıza karşılık azabı tadı. Ayetlerimizi yalanlayan ve onlar karşısında büyüklük taslayanlar var ya, gök kapıları açılmayacaktır onlar için ve deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir onlar. Suçluları böyle cezalandırırız biz. Onlar için cehennemden bir döşek ve üstlerinde örtüler vardır. Zalimleri böyle cezalandırırız biz. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, ki biz her benliğe ancak yaratılış kapasitesi ölçüsünde görev yükleriz işte onlar cennetin dostlarıdır sürekli kalacaklardır orada göğüslerinde düşmanlıktan ne varsa söküp atmışızdır ırmaklar akar altlarından şöyle derler hamdolsun bizi buraya ulaştıran Allah'a eğer Allah bize kılavuzluk etmeseydi biz buraya ulaşamazdık andolsun ki Rabbimizin rasulleri gerçeği getirmişler. Şöyle seslenilir. İşte size yaptıklarınıza karşılık mirasçı kılındığınız cennet. Cennet halkı ateş halkına şöyle seslenir. Biz Rabbimizin bize vaad ettiğini gerçek bulduk. Peki siz Rabbinizin size vaad ettiğini gerçek buldunuz mu? Onlar evet derler. Aralarından bir duyurucu şunu ilan eder. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar ki Allah'ın yolundan geri çevirip yolun eğri büyürüsünü isterler. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde, Araf üzerinde de herkesi yüzlerinden tanıyan erler vardır. Cennet halkı özleyip durdukları halde henüz ona girmemiş olanlara şöyle seslenirler. Selam size. Gözleri ateş halkı tarafına çevrildiğinde de şöyle yakardılar. Ey Rabbimiz bizleri zalimler topluluğuyla birleştirme. Araf halkı yüzlerinden tanıdıkları bazı erkeklere seslenip şöyle derler. Bir araya gelmenizde büyüklük taslamanızda size hiçbir yarar sağlamadı. Şunlar mıydı o Allah kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyecek diye yemin ettikleriniz? Ey cennetliler siz de girin cennete. Ne bir korku var size ne de kederleneceksiniz. Ateş halkı cennet halkına seslenir. Şu sudan yahut Allah'ın sizi rızıklandırdığından biraz da bize akıtın. Şu cevabı verirler. Allah o ikisini de küfre sapanlara haram kılmıştır. Onlar kendi dinlerini eğlence ve oyun haline getirdiler. İreti hayat onları aldattı. Onlar bugüne kavuşacaklarını unutmuşlardı. Ayetlerimize karşı direniyorlardı. Bugün de biz onları unutuyoruz. Yemin olsun ki biz onlara ilme uygun biçimde ayrıntılı kıldığımız bir kitap getirdik. İnanan bir topluluk için bir kılavuz, bir rahmettir. Onun yalnız tevilini gözetirler. Onun tevili geldiği gün daha önce onu unutanlar şöyle derler. İnan olsun... Rabbimizin rasulleri gerçeği getirmişler. Acaba bizim için şefaatçılar var mı ki bize şefaat etsinler? Yahut daha önce yaptıklarımızdan başkasını yapalım diye geri gönderilebilir miyiz? Özbenliklerini hüsrana ittiler. İftiralarına alet ettikleri onlardan uzaklaşıp kayboldu. Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri altı günde yaratmış sonra da arş üzerinde egemenlik kurmuştur. Geceyi gündüze bir örter. O bunu, bu da onu aralıksız ve titiz bir biçimde kovalar durur. Güneş, ay, yıldızlar onun emrine boyun eğmiş. Gözünüzü açın, yaratış da onundur, emir verişte de. Alemlerin Rabbi olan Allah çok yücedir. Rabbinize boyun bükerek, gizlice ürpererek yakarın. O haddi aşanları azmışları sevmez. Yeryüzünde orası barışa kavuştuktan sonra bozgun çıkarmayın. Ürpererek ve ümit ederek dua edin ona. Hiç kuşkusuz Allah'ın rahmeti güzel düşünüp güzel iş yapanlara çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünden müjdeci gönderen odur. Nihayet onlar yüklerle ağırlaşmış bulutları yüklenince onu ölü bir beldeye göndeririz. Onunla su indiririz de o suyla her türlü meyveyi çıkarırız. İşte biz ölüleri de böyle çıkarırız. Düşünüp ibret almanız umuluyor. Güzel ve temiz beldenin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Pis ve çorak beldenen ise zararlı bitkiden başkası çıkmaz. Şükreden bir topluluk için ayetleri işte böyle çeşitli şekillerde sergiliyoruz. Andolsun ki biz Nuh'u toplumuna gönderdik de o şöyle dedi: Ey toplumum! Allah'a kulluk ve ibadet edin, sizin ondan başka Tanrınız yok, üstünüze çok büyük bir azabın inmesinden korkuyorum. Toplumunun kodamanları dediler ki, vallahi biz seni açık bir sapıklık içinde görüyoruz. Nuh dedi, ey toplumum, sapıklık falan yok bende, tam aksine ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Size Rabbimin vahiylerini tebliğ ediyorum, size öğüt veriyorum. Allah'ın yardımıyla sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Korunmanız, rahmet bulmanız için sizi uyarmak üzere bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir öğüt gelmesine şaştınız mı? Onu yalanladılar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri gemi içinde kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Gözleri görmez bir topluluktu onlar. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki ey toplumum Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yok, hala sakınmıyor musunuz? Toplumunun inkarcı kodamanları dediler ki biz seni bir beyinsizliğe düşmüş görüyoruz ve kesinlikle yalancılardan olduğunu düşünüyoruz. Bu dedi ey toplumum bende beyinsizlik yok, ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm, Rabbimin mesajlarını size tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Sizi uyarmak için içinizden bir adam aracılığıyla size Rabbinizden bir ihtar gelmesine şaştınız mı? Hatırlayın ki o sizi Nuh toplumundan sonra halefler yaptı ve yaratılışta size daha fazla bir boybos verdi. Allah'ın nimetlerini anın ki kurtulabilirsiniz. Dediler ki sen yalnız Allah'a ibadet edelim de Atalarımızın kulluk etmekte olduklarını terk edelim diye mi bize geldin Eğer doğru sözlüysen hadi bizi tehdit ettiğini getir Hud dedi Rabbinizden bir azap ve gazap indi ya Haklarında Allah'ın hiçbir kanıt indirmediği Sadece atalarınızın ve sizin uydurduğunuz bir takım isimler hakkında mı benimle çekişiyorsunuz Bekleyin bakalım sizinle beraber ben de bekleyenlerdenim Nihayet onu ve beraberindekileri bizden bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların da kökünü kestik. İnanan kişiler değillerdi onlar. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey toplumum, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yok. Size Rabbinizden bir beyine açık bir kanıt gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi, sizin için bir mucize, rahat bırakın onu. Allah'ın toprağında otlasın. Kötü bir niyetle dokunmayın ona. Yoksa korkunç bir azap yakalar sizi. Hatırlayın ki Allah sizi at kavminden sonra halifeler yaptı ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar kuruyorsunuz. Dağlarını yontup ev yapıyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini anın da fesat çıkararak yeryüzünü berbat etmeyin. Toplumunun kibre saplanmış kodamanları içlerinden inanıp da baskı altında tutularak ezilenlere şöyle dediler. Siz Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar onun aracılığıyla gönderilene gerçekten inanıyoruz dediler. Kibre sapanlar şöyle konuştu. Biz sizin inandığınızı inkar edenleriz. Bu arada dişi deveyi boğazladılar. Ve Rablerinin emrinden dışarı çıkıp şöyle dediler. ''Ey Salih, eğer Allah tarafından gönderilenlerdensen, Bizi tehdit ettiğin şeyi önümüze getiriver.'' Bunun üzerine onları o şiddetli sarsıntı, O korkunç titreşim yakaladı da, Öz yurtlarında yere çökmüş bir hale geldiler. Nihayet Salih onlardan yüzünü döndürüp şöyle dedi. ''Ey toplumum, and olsun ki, Rabbimin mesajını size tebliğ ettim, size öğüt verdim ama siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Ve Lut toplumuna şöyle demişti, sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı bir iğrençliğe mi girişiyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetiniz yüzünden erkeklere gidiyorsunuz, doğrusu siz sınır tanımayan bir topluluksunuz. Toplumunun cevabı sadece şunu söylemeleri oldu. Çıkarın şunları kentimizden. Çünkü onlar temizlik tutkunu insanlardır. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Karısı müstesna. O yere geçenlerden oldu. Üzerlerine bir de yağmur indirdik. Bak nasıl oldu suçluların sonu. Medyen'e de kardeşleri şu gönderdik. Şöyle dedi. Ey toplumum! Allah'a kulluk edin. Size ondan başka ilah yok. Size Rabbinizden açık bir kanıt gelmiştir. Ölçü ve tartıda dürüst davranın. İnsanların eşyasına el koymaya tenezzül etmeyin. Yeryüzünde orası barışa kavuştuktan sonra bozgun çıkarmayın. Eğer inanan insanlarsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Her yol üstünde oturup da tehdit savurarak Allah yolundan ona inananları çevirmeyin, yolun çarpığını isteyip durmayın. Hatırlayın ki siz az idiniz, o sizi çoğalttı, bir bakın nasılmış bozguncuların sonu. İçinizden bir grup benimle gönderilene inanmış, bir başka grup da inanmamışsa, Allah aranızda hükmedinceye kadar sabırlı olun, o yargıçların en hayırlısıdır. Toplumunun büyüklük taslayan kodamanları dediler ki, Ey şuaib, ya kesinlikle milletimize dönersin, yahut da seni ve seninle birlikte inananları kentimizden mutlaka çıkarırız. Dedi ki, ya istemiyorsak zor ve baskıyla mı? Allah bizi milletinizden kurtardıktan sonra tekrar o millete dönersek, yalan düzüp Allah'a iftira etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece, sizin milletinize dönmemiz söz konusu edilemez. Rabbimiz bilgice her şeyi kuşatmıştır. Allah'a dayanıp güvenlik biz. Ey Rabbimiz, toplumumuzla bizim aramızda hak ile hükmet. Sen çözüm getirenlerin en hayırlısısın. Toplumunun küfre sapan kodamanları dedi ki: "Eğer Şuayb'ın ardı sıra giderseniz, Hüsrana gömülenler olursunuz." Bunun üzerine o korkunç titreşim, o büyük zelzele onları yakalayıverdi de öz yurtlarında yere çökmüş hale geldiler. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki o yerde hiç şenlik kurmamışlardı. Şuayb'ı yalanlayanlar hüsrana saplananların ta kendileriydi. Şuayb onlardan yüzünü döndürdü de şöyle dedi. Yemin olsun ben size Rabbimin mesajlarını ilettim, size öğüt verdim. Artık küfre batmış bir topluluğa nasıl acırım? Biz bir ülkeye bir peygamber gönderdiğimizde Onun halkını zorluk ve darlıkla mutlaka sıktık ki Sığınıp yakarsınlar Sonra zorluk ve sıkıntının yerine Mutluluk ve güzelliği getirmişiz de Çoğalmışlar ve şöyle demişlerdir Atalarımız da zorluk ve sevinçle yüz yüze gelmişlerdi Nihayet biz onları farkında olmadıkları bir sırada ansızın yakalayıverdik. O medeniyetlerin halkı inanıp korunsalardı, elbette ki üzerlerine gökten ve yerden bereketler saçardık. Ama yalanladılar, biz de onları kazanır olduklarıyla yakalayıverdik. O kentlerin halkı, uyudukları bir sırada şiddetimizin bir gece kendilerine gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa o kentler halkının, bir kuşluk vakti oynayıp eğlenirken azabımızın yakalarına yapışmayacağına ilişkin bir garantileri mi vardı? Allah'ın tuzağından emin miydiler? Hüsrana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın tuzağından emin olamaz. Tüm bu olanlar eski sahiplerinden sonra yeryüzüne mirasçı olanlara şunu göstermedi mi? Dilersek onları günahları yüzünden belaya çarptırırız. Kalpleri üzerine mühür basarız da artık söz dinleyemez olurlar. İşte o kentler, medeniyetler haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz sana. Andolsun resulleri onlara açık seçik deliller getirmişti. Ama daha önce yalanlamış oldukları için inanamadılar. Küfre sapanların kalplerini Allah işte böyle mühürler. Onların birçoğunda ahde vefadan eser bulmadık. Onların birçoğunu tam fasıklar olarak bulduk. Onların ardından Musa'yı ayetlerimizle Firavuna ve kodamanlarına gönderdik de ayetlerimiz karşısında zulme saptılar. Bir bak nasıl olmuştur bozguncuların sonu. Musa dedi ki: Ey Firavun! Kuşkun olmasın ki ben alemlerin Rabbinin bir resulüyüm. Allah hakkında gerçek dışında bir şey söylememek benim üzerimde bir varoluş borcudur. Ben size Rabbinizden bir beyine getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder. Fıravın dedi, bir mucize getirdinse doğru sözlülerden isen onu ortaya çıkar. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Birden korkunç bir ejderha verdi o. Elini çekip çıkardı. Birden o el bakanların önünde bembeyaz kesildi. Firavun toplumunun kodamanları şöyle konuştular. Bu adam gerçekten çok bilgili bir büyücü. Sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? Dediler ki, onu kardeşiyle birlikte alıkoy ve şehirlere toplayıcılar gönder. Tüm bilgili büyücüleri sana getirsinler. Büyücüler Firavun'a gelip dediler ki, ''Eğer galip gelen biz olursak bize iyi bir ödül var mı?'' ''Evet'' dedi. ''Ayrıca siz benim en yakınlarımdan olacaksınız.'' Sihirbazlar şöyle dediler. ''Ey Musa sen mi hünerini ortaya atacaksın yoksa biz mi hünerlerimizi sergileyelim?'' ''Siz sergileyin'' dedi. Hünerlerini ortaya atınca halkın gözlerini büyülediler. Onları dehşete düşürdüler. Çok büyük bir büyü sergilediler.'' Biz de Musa'ya şöyle vahyettik. Hadi at asanı. Bir de ne görsünler? Asa onların ortaya getirdikleri şeyleri yalayıp yutuyor. Böylece hak ortaya çıktı. Onların yapıp ettikleri işe yaramaz hale geldi. Orada mağlup oldular. Küçük düştüler. Ve büyücüler secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Firavun dedi ki, Demek ben size izin vermeden ona inandınız ha? Bu şehirde tezgahladığınız bir tuzaktır ki bununla şehir halkını oradan çıkarmak peşindesiniz. Yakında anlarsınız. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim sonra da hepinizi asacağım. Biz dediler doğruca Rabbimize varacağız. Sen bizden sırf Rabbimizin ayetleri bize gelince onlara iman ettiğimizden ötürü intikam alıyorsunuz. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Canımızı Müslümanlar olarak al. Firavun kavminin kodamanları dediler ki, Musa'yı ve toplumunu yeryüzünü fesada verip seni ve ilahlarını terk etsinler diye mi bırakıyorsun? Dedi ki Firavun, biz onların oğullarını öldürüp kadınlarını diri bırakacağız. Kadınlarının rahimlerini yoklayıp çocuk alacağız. Kadınlarına utanç duyulacak şeyler yapacağız. Üstlerine sürekli kahır yağdıracağız. Musa kendi toplumuna şöyle dedi. Allah'tan yardım dileyin, sabırlı olun. Yeryüzü Allah'ındır. Allah ona kullarından dilediğini miras çıkar. Sonuç takvaya sarılanlarındır. Dediler ki, Senin bize gelişinden önce de işkenceye uğratıldık, gelişinden sonra da. Musa dedi, Rabbinizin, Düşmanınızı yok etmesi ve nasıl davranacağınıza bakmak üzere Yeryüzünde sizi yöneticiler yapması umulabilir Yemin olsun ki biz Fıravun hanedanını yakalayıp Ürün eksikliğiyle senelerce sıktık ki Düşünüp öğüt alabilsinler Onlara bir iyilik geldiğinde Bu bizimdir derlerdi Kendilerine bir kötülük dokunduğunda ise Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı Gözünüzü açın Onların uğursuzluk kuşu Allah katındadır fakat birçoğu bilmiyor. Şunu da söylediler. Bizi büyülemek için bize istediğin kadar ayet getir sana inanmayacağız. Biz de onlar üzerine açık açık mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de kibre saptılar ve günahkar bir topluluk oluverdiler. Pislik üzerlerine çökünce şöyle dediler. Ey Musa, sana verdiği söze dayanarak Rabbine bizim için dua et. Şu pisliği üzerimizden kaldırırsa sana kesinlikle inanacağız ve İsrail oğullarını seninle birlikte mutlaka göndereceğiz. Dolduracakları bir süreye kadar kendilerinden azabı kaldırdığımızda hemen yeminlerini bozdular. Bunun üzerine biz de onlardan öc aldık. Ayetlerimizi yalanladıkları, Onlara aldırmazlık ettikleri için hepsini suda boğduk. Ezilip bitilmekte olan topluluğu da içine bereketler doldurduğumuz toprağın doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrail oğullarına verdiği güzel söz sabretmeleri yüzünden hedefine vardı. Firavun ve toplumunun sanayi olarak meydana getirdiklerinin de dikip yükselttikleri sarayları da yere geçirdik. İsrail oğullarına denizi geçirttik. Özel putlarına tapan bir topluluğa rastladılar. Bunun üzerine, ey Musa dediler, bunların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah belirle. Musa dedi, siz cahilliği sürdürmekte olan bir toplumsunuz. Şu gördüklerinizin içinde bulundukları din çökmüştür. Yapmakta oldukları da boşa çıkacaktır. Şunu da söyledi. Size Allah'tan başka bir ilah mı arayayım? O sizi alemlere üstün kılmıştır. Şunu da hatırlayın. Sizi Fıravun hanedanından kurtarmıştık. Size azabın en kötüsüyle işkence ediyorlardı. Oğlanlarınızı katlediyor, kadınlarınızı diri bırakıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden gelmiş büyük bir imtihan vardı. Musa ile 30 gece için vaatleştik ve bunu bir on ekleyerek tamamladık böylece Rabbinin belirlediği süre kırk geceye ulaştı Musa kardeşi Harun'a dedi ki toplumum içinde benim yerime sen geç barışçı ol bozguncuların yolunu izleme Musa bizimle sözleştiği yere gelip Rabbi de kendisiyle konuşunca şöyle yakardı Rabbim göster bana kendini göreyim seni dedi asla göremezsin beni ama şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin. Rabbi dağa tecelli edince onu parça parça etti. Ve Musa baygın vaziyette yere yığıldı. Kendine gelince şöyle yakardı. Tesbih ederim o yüce varlığını, tövbe edip sana yöneldim. İman edenlerin ilkiyim ben. Allah buyurdu, ey Musa ben gönderdiğim vahiylerle konuşmamla seni seçip yücelttim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Biz Musa için levhalarda her şeyi yazdık. Öğüt olarak, her şeyin ayrıntısı olarak. Kuvvetle tut bunları ve emret toplumuna da onları en güzel şekliyle tutsunlar. Fasıklar yurdunu göstereceğim size. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzak tutacağım. Onlar hangi mucizeyi görseler ona inanmazlar. Doğruya varan yolu görseler Onu yol edinmezler Ama azgınlık yolunu görseler Onu yol edinirler Bu böyledir Çünkü onlar ayetlerimizi yalanladılar Ve onlara karşı kayıtsız kaldılar Ayetlerimizi ve ahirete varılacağını Yalan sayanların tüm yaptıkları Boşa gitmiştir Bulacakları karşılık Yapıp ürettiklerinden başkası olmayacaktır Musa'nın kavmi onun Allah'la konuşmaya gidişinden sonra süs eşyalarından oluşmuş, böyürebilen bir buzağı heykelini ilah edinmişti. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşabiliyor ne de kendilerine yol gösterebiliyor. Onu benimsediler ve zalimler haline geldiler. Başları avuçları arasına düşürülüp de sapmış olduklarını fark ettiklerinde şöyle yakardılar. Rabbimiz bize merhamet etmez, bizi affetmezse mutlaka hüsrana düşenlerden olacağız. Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine döndüğünde şöyle dedi. Benden sonra arkamdan ne kötü şeyler yaptınız, Rabbinizin emrini bekleyemediniz mi? Levhaları yere attı, kardeşinin başını tuttu, kendisine doğru çekiyordu. Kardeşi dedi ki, ey annem oğlu bu topluluk beni horlayıp hırpaladı, ''Neredeyse canımı alıyorlardı, bir de sen düşmanları bana güldürme, beni şu zalim toplulukla bir tutma.'' Musa şöyle yakardı, ''Rabbim beni ve kardeşimi bağışla rahmetine sok bizi, sen rahmet edenlerin en merhametlisisin.'' Bu zağı ilah edinenler var ya, yakında onlara Rablerinden bir öfke ve dünya hayatında bir zillet ulaşacaktır, İftiracıları böyle cezalandırırız biz.'' Günahlar işledikten sonra tövbe ile iman edenlere gelince, o tövbe ve imandan sonra Allah çok affedici, çok merhametli olacaktır. Öfke Musa'yı rahat bırakınca levhaları aldı. Onlardaki yazıda, yalnız Rableri karşısında ürperenler için bir rahmet ve bir kılavuz vardı. Musa, bizimle buluşma vakti için toplumundan yetmiş adam seçti. Şiddetli sarsıntı onları yakalayınca Musa şöyle dedi. Rabbim dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini şaşırtır, dilediğine yol gösterirsin. Sen bizim velimizsin. O halde affet bizi, acı bize. Sen affedenlerin en hayırlısısın. Bize hem bu dünyada güzellik yaz hem de ahirette. Dönüp dolaşıp sana geldik. Buyurdu ki azabıma dilediğimi çarptırırım. Rahmetime gelince o her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Ben onu sakınıp korunanlara, zekatı verenlere, ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar ki yanlarındaki tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları ümmi peygambere uyarlar. O onlara iyiliği emreder. Kötü ve çirkinden onları alıkoyar. Güzel şeyleri onlara helal kılar. Pis şeyleri onlara yasaklar. Sırtlarından ağırlıklarını indirir. Üzerlerindeki zincirleri, bağları söküp atar. Ona inanan, onu destekleyen, ona yardım eden, onunla indirilen ışığa uyan kişiler, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. De ki, ey insanlar! Ben sizin tümünüze Allah'ın Resulüyüm. Göklerin ve yerin mülkü o Allah'ındır. İlah yoktur ondan başka. O diriltir, o öldürür. O halde Allah'a ve Resulüne iman edin. Allah'a ve onun sözlerine inanan o ümmi peygambere iman edip uyun ki, doğruya ve güzele ulaşabilirsiniz. Musa kavminden bir topluluk vardır ki, Hakka kılavuzluk, Hak ile kılavuzluk eder ve yalnız Hakka dayanarak adaleti gözetir. Biz onları on iki torun kabileye ayırdık. Toplumu kendisinden su istediğinde de Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Taştan on iki göze fışkırdı. Her oymak su içeceği yeri belledi. Onların üzerlerine bulutları gölgelik yaptık. Kendilerine kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Yiyiniz size verdiğimiz rızıkların temizlerinden. Onlar bize zulmetmediler ama özbenliklerine zulmediyorlardı. Onlara şöyle denildi. Şu kentte oturun, orada istediğiniz yerden yiyin, affet diye yalvarın. Kapıdan da secde ederek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. Güzel düşünüp güzel iş yapanlara daha fazlasını da vereceğiz. Onların zulme sapanları, bir sözü kendilerine söylenenin dışında bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de üzerlerine gökten bir pislik azabı saldık. Çünkü zulmediyorlardı. Sor onlara o deniz kıyısındaki kentin durumunu. Cumartesi günü azıp sınır tanımazlık ediyorlardı. Sept yaptıkları gün balıkları onlara akın akın gelirdi. Sept yapmadıklarında ise onlara gelmezdi. Yoldan sapmaları yüzünden onları böyle imtihan ediyorduk. İçlerinden bir topluluk şöyle dedi, Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla azaplandıracağı bir topluma ne diye öğüt verip duruyorsunuz? Dediler ki, Rabbinize karşı bir mazeret olsun diye ve bir de korunup sakınırlar ümidiyle. Kendilerine verilen öğütü unuttuklarında, kötülükten alıkoyanları kurtarıp zulme sapanları, Yoldan çıkmalarından ötürü acı bir azapla enseleyi verdik. Ne zaman ki yasaklandıkları şeylerden ötürü öfkelenip başka aşırılıklar yapmaya başladılar, onlara şöyle dedik, aşağılık, maskara maymunlar olun. Rabbim kıyamet gününe kadar kendilerine azabın en kötüsünü yapacak kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Senin Rabbin cezayı vermede çok süratlı davranır. Ama çok affedici, çok merhametlidir. Ve onları yeryüzünde birçok ümmetlere böldük. İçlerinde barış severiyiler vardı ama böyle olmayan aşağılıklar da vardı. Belki dönerler ümidiyle onları güzelliklerle de kötülüklerle de imtihana çektik. Arkalarından yerlerini alan halefler geldi. Bunlar kitaba varis olmuşlardı. Şu basit dünyanın geçici menfaatini esas alıyorlar ve şöyle diyorlardı. Biz zaten bağışlanacağız. Kendilerine bir menfaat daha gelse onu da alıyorlardı. Bunlardan Allah hakkında gerçek dışında bir şey söylememelerine ilişkin kitap misakı alınmamış mıydı? O kitabın içindekileri okuyup incelemediler mi? Ahiret yurdu takvaya sarılanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı işletmeyecek misiniz? Kitaba sarılanlar, ve namazı kılanlara gelince biz barışsever iyilerin ödülünü zayi etmeyiz Bir zaman dağı tepelerine bir gölgelik gibi çekmiştik de onu üstlerine düşüyor sanmışlardı Size verdiğimizi kuvvetle tutun ve içindekini hatırınızdan çıkarmayın ki korunabilesiniz Hani Rabbin Adem oğullarından bellerinden zürriyetlerini alıp onları özbenliklerine şahit tutarak sormuştu Rabbiniz değil miyim? Onlar Rabbimizsin buna tanıklık ederiz demişlerdi. Kıyamet günü biz bundan habersizlik demeyesiniz. Şöyle de demeyesiniz. Daha önce atalarımız şirke batmıştı. Biz de onların ardından gelen bir soyuz. Gerçeği çiğneyenler yüzünden bizi helak mı edeceksin? Biz ayetleri işte bu şekilde ayrıntılı kılıyoruz ki Hakka dönebilsinler. Onlara şu adamın haberini de oku. Kendisine ayetlerimizi vermiştik. Onlardan sıyrılıp çıktı. Şeytan da onu peşine taktı. Nihayet o azgınlardan oldu verdi. Dileseydi onu o ayetlerle yüceltirdik ama o yere saplandı. İğrete arzularına uydu. Onun durumu şu köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan dilini sarkıtarak solur. Kendi haline bıraksan dilini sarkıtarak solur. Ayetlerimizi yalanlayan toplumun örneği işte budur. Bu hikayeyi anlat ki düşünüp taşınabilsinler. Ayetlerimizi yalanlayan topluluğun vücut verdiği örnek ne kötüdür. Onlar özbenliklerine zulmediyorlardı. Allah'ın yol gösterdiği gerçeğe varmıştır. Saptırdıkları ise hüsrana batıp kalmıştır. Yemin olsun ki biz insanlardan ve cinlerden birçoğunu cehennem için yarattık. Kalpleri var bunların, onlarla anlamazlar. Gözleri var bunların, onlarla görmezler. Kulakları var bunların, onlarla işitmezler. Davarlar gibidir bunlar. Belki daha da şaşkın. Gafillerin ta kendileridir bunlar. En güzel isimler Allah'ındır. Ona onlarla dua edin. Onun isimlerinde ters bir tutum izleyenleri bırakın. Yapıp ettiklerinin cezasını çekeceklerdir. Bizim yarattıklarımızdan bir ümmet var ki, hak ile kılavuzlar ve yalnız onunla adalet sunarlar. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilemeyecekleri bir yerden ağır ağır çöküşe götüreceğiz. Süre tanıyorum onları, çünkü benim tuzağım pek yamandır. Düşünmediler mi ki o arkadaşlarında cinnetten eser yok, apaçık bir uyarıcıdan başkası değildir o. Göklerin ve yerin melekutuna Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye bakmadılar mı? Ecellerinin gerçekten yaklaşmış olabileceğini düşünmediler mi? Peki bu Kur'an'dan sonra hangi hadise, söze iman ediyorlar? Allah'ın şaşırttığına kimse kılavuzluk edemez. O bırakır onları ki kudurganlıkları içinde bocalayıp dursunlar. Ne zaman gelip çatacak diye kıyamet saatini soruyorlar sana. De ki, O'na ilişkin bilgi Rabbim katındadır. Onu vakti geldiğinde belirginleştirecek olan yalnız O'dur. Göklere de yere de ağır gelmiştir O. O size ansızın gelecektir. Başka değil. Sen O'nu iyice biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, O'na ilişkin bilgi Allah katındadır. Fakat insanların çokları bilmiyorlar. De ki, ben kendi nefsime... Allah'ın dilediğinden başka ne bir yarar sağlayabilirim Ne de bir zarar verebilirim Eğer gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapardım Ama bana kötülük dokunmamıştır bile Ben inanan bir topluluk için bir uyarıcı ve müjdeciden başkası değilim O odur ki sizi bir tek canlıdan yarattı Eşini de ondan vücuda getirdi ki gönlü buna ısınsın Eşini sarıp kucaklayınca o Hafif bir yük yüklendi de bir süre onu gezdirdi. Ağırlaştığında ikisi birden Rablerine şöyle dua ettiler. Bize iyi huylu, yakışıklı bir çocuk verirsen yemin ederiz şükredenlerden olacağız. Allah onlara ruhta bedende güzel bir çocuk verince kendilerine verdiği nimette ikisi birden Allah'a ortak koşmaya başladılar. Allah onların ortak koştuğu şeylerden arınmıştır. Hiçbir şey yaratmayan, bizzat kendileri yaratılmış olan şeyleri, kişileri mi ortak koşuyorlar? Onlar ne bunlara bir yardım sağlayabilirler, ne de kendi benliklerine yardımcı olabilirler. Onları iyiye ve güzele çağırsanız sizi izlemezler. Ha onlara dua etmişsiniz, ha sus pus oturmuşsunuz, sizin için birdir. Allah dışındaki yakardıklarınız sizin gibi kullardır. Eğer iddianızda haklıysanız, hadi çağırın onları da size cevap versinler. Ayakları mı var onların ki onlarla yürüsünler? Elleri mi var onların ki onlarla tutsunlar? Gözleri mi var onların ki onlarla görsünler? Kulakları mı var onların ki onlarla işitsinler? De ki, ortaklarınızı çağırıp bana tuzak kurun. Hadi göz açtırmayın bana. Benim veliyim. O kitabı indiren Allah'tır. O, hayır ve barış seven kulları koruyup gözetir. Onun dışında yakardıklarınız size yardım edemezler. Kendilerine de yardımcı olamazlar. Onları hidayete çağırsanız duymazlar. Onların sana baktıklarını sanırsın. Oysa ki onlar görmezler. Affetmeyi esas al. İyiyi ve güzeli emret. Cahillerden yüz çevir. Şeytandan bir dürtük seni dürtüklediğinde Allah'a sığın. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Korunup sakılanlar kendilerine şeytandan bir görüntü, dürtü gelip dokunduğunda hemen Allah'ı hatırlarlar. İşte o anda görülmesi gerekeni görürler. Yoldaşları ise onları sürekli azgınlığa iterler. Sonra da yakalarını bırakmazlar. Onlara bir ayet getirmediğinde onu da şuradan buradan derleseydin ya diye konuşurlar. De ki ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyuyorum. Bu Rabbinizden gelen gönül gözleridir. Doğruya kılavuzdur. İman eden bir toplum için rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin. Rabbini öz benliğinin içinde yalvarıp ürpererek, Bağırtılı olmayan bir sesle sabah akşam zikret. Sakın gafillerden olma. Rabbinin katında olanlar, büyüklük taslayıp ona kulluktan yüz çevirmezler. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler.